Şimdi elimizde görmüş olduğunuz bu kitap Tuhbet Hüseniyye. Öyle değil mi? Bu kitabın aslı İbni Acur Rum diye bir adamın yazdığı Ecrümiye. Neymiş kitabın aslı? İbni Acur Rum diye bir adamın yazmış olduğu Ecrümiye. Nereler? Kitabın metni, metin kısmı şurası. Şu kırmızıyla yazılmış olan yerler kitabın metin kısmı. Kalan şerhe gelince Şimdi bu kitap çok eskilerden yazılmış bir kitap. Yani yaklaşık 800-900 yıl önce kaleme alınmış olan bir kitap. Tabi metni muhtasar olduğu için, özet olduğu için bu kitaba yüzlerce şerh yapılmış. Yani ondan sonra gelen birçok alim bu kitabı ne yapmış? Şerh etmiş. Bu görmüş olduğumuz şerh de en meşhur şerhlerinden bir tanesi. Tuhfet Hüseniye demiş olduğumuz. Bunu yapan kim? Muhammed Muhiddin Abdülhamid. Bu adam da Mısırlı bir adam. Bu adam da Mısırlı bir adam. Bu da vefat etmiş, şu anda vefat etmiş olan bir adam. Ee, kendisi lügat bilimlerinde, özellikle Arad lügatından, Nahu ve diğer lügat bilimlerinde çok ilerlemiş, ayağı sarılan, ilmi muhkem olan bir insan. Bu kitabın şerhini de yazan o. Yani elimizde olan kitabın şerhini yazan o. Evet. Kim okuyacak şimdi bize? Mukaddime'yi. Muqaddeme kimde var? Her baskıda yok herhalde muqaddeme değil mi? Bazılarında var sadece. Sen ne bak? Oku şey, akıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne demek el mukaddimatu? Önsüz. Önsüz demek. Bir şeyin、evet. önünde gelen, evet. Tarifun nahvi, nahvin tarifi. Ve o da onun konusu. ならとふうにスペティースペティーおいこ ya? おのばしゃくにしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしゃりんしりんしゃりんしゃりん キ ل م メントな日、ن ヒケルメセ、トトラク、クローン、フィル、ルガティ、ルガタ、エルアラビエティ、アラブ、ルガティ、アラアデティ、マーニ、マーニ、ミシュクマナドクローン、キャリメント、アナフィル、トラクフィル、ルガティ、アラビエティ、アラアデティ、マーニ、ミンハ、トラクデディグリーク、クローン、エット、エット、エット、エット、エット、エッ Talaka normalden çıkmazsa, öyle değil mi? Bir şeyin bir yerden çıkmazsa veyahut da mesela talak boşamak, birini bir yere gö göndermek. Tutlaqı ıtlaq edilir. Yani bu bunun üzerine söylenir. Kelimetü münahi tutlaqı, o Arap lugatında ıtlaq edilir. Alâ iddeti me'anin, ma birçok manaya ıtlaq edilir. Yani birçok manada ne yapılır? Kullanılır. Minha onlardan? Onlardan el-cihetu, yön, yani aslında tekulu dersin ki, Zehebdu nahve fulani.、Hmm. Ee,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 バスカマのララコーランド、メスナコーランド、バスカマのラコーランド、メスナコーランド、バスカマのラコーランド、バスカマのラコーランド、バスカマのラコーランド、バスカマのラコーランド、バスカマのラコーランド、バスカマのラコーランド、バスカマのラコーランド、バスカマのラコーランド、バスカマのラコーランド、バスカマのラコーランド、バスカマのラコーランド、バスカマのラコーランド、バスカマのラコーランド、バスカマのラコーランド、バスカマのラコーランド、バスカマのラコーランド、バスカママママママママママ Hı. Miktar manasına kullanılır. Öyle değil mi? Diyelim ki bizim elimizde ne var? Bizim elimizde bir şey var. Onun miktarını belirtmek istiyoruz. Deris ki mesela indi nahu elfe dīner. Yani benim yanımda yaklaşık ne kadar var? Miktarında bin dīner miktarında bir para var. Bu ve benzeri manalara ne yapılır kullanılır? Tabi bu ne manası? Bunlar lugat manası. Şimdi biz bir kelimeyi el aldığımız zaman bir kelimenin Arap lugatındaki kullanımı vardır. Bir de o kelimenin daha sonra özelleşmiş olan, yani bizi ilgilendiren konu. Mesela Nahiv ilminin bir ilim olarak Nahiv'in tanımı vardır. Bir de Nahiv kelimesinin Arap lügatında kullanımı vardır. Bizim şimdi bu gördüklerimiz hangisi? Lügattaki, öyle değil mi? Yani normalde herhangi bir Arap'ın konuştuğu zaman kullanabileceği kelimeler. Bir de bunun yanında bu ilmin özel bir manası var. Nahiv kelimesinin özel bir kullanımı var. O da ne? Nahiv ilmi olarak manası ne demek? Öyle mi? Şimdi ona bakacağız.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 Kaideleri bilmektir. Halleti <gülyerçi> öyle ki yuğrafu. Halleti o kaideler ki. <gülüyor> o kaideler ki yuğrafu biliniyor bir ha. Yuğrafu bilinir. Yu bir ha o kaidelerle. <gülüyor> o kaidelerle ahkamu ve、uh、akir kelmeti, kelmeti、e, Arabiyesi. Arap kelimelerinin sonlarının hükümleri bilir. Hü.、E, Fiha'li terki bir ha. Oluşum halinde. Terkib halinde.、Evet. Terkib halinde.、Evet. <gülüyor> Minal İngarabi Iraklılardan.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 Arapça kelimelerin sonlarının hükmü bilinir. Neyle bilinir? O kaydelerle bilinir. Öyle değil mi? Fihi al-i terkibiye terkib halinde. Ne bilen ilki? Mine al-İ'arabı. İ'arab, wal-binai, binâ, wa ma yatabu al-dalke wa wa ma yatabu al-dalke veya binâ tabi olanlar. Şimdi de、yani、bunları İ'arab nedir, binâ nedir, mevlümi arap. Bunlarla zaten ne yapacağız? Bunları görecez. Evet. Kim okuyacak sonra? Sen kitabınıza yok mu bunları? Oku. Niye baştan yok mu yiyorsun? Oku. アラブのアラビアとアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブのアラブの よくやら、わまうどんおいみんなはなにいみにむずうすうねでし、えーけりまとらあらびやと。あらっさ、けりまだる。うれみ。みんじへていばき、はんぎゅうんでん。みんじへていばし、あらしたるまいゅかんでん。ねえあらしたるまいゅうんでトえーあらしたるまいゅうんでん。ー、あらっさ、けりまだる。やに、しにびれびれするんだ。なにいみにょんこむすでしょ。 Kelimelerin sonlarının Hükmünü ne yapmaktır? Bilmektir. Öyle mi? Yukarıda çünkü ne geçti? Yukarıda bu geçti. Nahif ilminin konusu Budur. Ondan sonra devam et. Es temaratu Meyvesi Es temaratu Taallumi ilmin nahri Bir daha bir daha Es temaratu Taallumi ilmin nahri Nahri ilmini öğrenmenin Semeresi Siyanetu ل سينا سينا س ي ا ن ة س ي ا ن ة ق ر م ا دليكورما فرمان الخطاي حتى دا في الكلام ع ا د ي عرب كلام دا دليكورما فرمان كريمي والحديثي حديثي دقرا كرمان ي عن ممكر حديث نبوي نبع و سينا سحيحان سحيح ش ي المقفر 誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰にそれ誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰に誰 Şimdi her ilmi okumanın neyi vardır? Bir faydası vardır. Bir ilim boş yeri okunur mu? Okunmaz. Peki nahiv ilmini okumanın semelesi, nahiv ilmini okumanın faydası nedir? Burada iki tane saymış. Bunlardan bir tanesi nedir? Dili hatalardan ne yapmaktır? Dili hatalardan korumaktır. Ne demişler? En nahiv fil kelami kelamilhi fit tahami. Kelamda nahiv ne gibidir? Yemekte tuz gibidir. En nahiv fil kelami kelamilhi fit tahami. なゆし、とすびえめぐるもおます。ペギなゆし、び、ah、キ alamorumu? おる、なすのデスンギ ja, a Zaydan, わだらと Zaydun, オナツヘプシン、あらふう、わかる、セミル、ネブレデン、おます。おざまなでる、シアナトルリサニアン、ヒャタイ、フィルキ alam, アビアラブシャダ、アラブシャキ a l ダ、ディリネア、マクテル、ディリ、コルマーティナル、マクテル、ネデン、カタダ、コルマーティナル、マクテル、イキンジー、ウォー、カリミュア、ア、アンジョクリ、ギランドラマセネネネ Bizi en çok ilgilendiren mesele budur. Kur'an-ı Kerim ve sünneti, yani İslam dininin okuduğumuz ilmin ilim nedir? El-ilmû mâ kâleallâhu ve rasûlühum. İlim, Allah ve Rasûlü'nün söylediğidir. Öyle değil mi? Onun dışında kalan ismi ilim falan böyle dedi, filan böyle dedi. Bu ne değildir? İlim değildir. Allah ve Rasûlü'nün söylediğini doğru anlayabilmek için bizim neye ihtiyacımız var? Nahi ve ihtiyacımız var. Niye? Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki, şimdi inşallah oraya geleceğiz zaten. Mesela biz eğer Nahiyi bilmezsek Nahiyenin zaten ilk kuruluşunu anlatırken cikedeceğiz. Adamın birini okumuş demiş ki İnallah beri uminel、um、mushikiine ve normalde ayetin aslında İnallah beri uminel、um、mushikiine varasulu. Allah varasulü müşriklerden nedir? Beridir. Peki şimdi şöyle okyalım ayet kelime İnallah beri uminel、um、mushikiine varasulü. Ne oldu? Allah müşriklerden varasulü. Allah müşriklerden varasulüden beridir. Öyle mi? Peki nahiyi bilmeden bir adam bunu yanlış okuyabilir mi? Okuyabilir, öyle mi? Bunu düzelten ne? Bunu düzeltecek olan şey nedir? Bunu düzeltecek olan şey nahyidir. Ondan dolayı Kur'an ve Sünnet'i doğru bir şekilde anlayabilmek için bizim neye ihtiyacımız var? Bizim nahve ihtiyacımız var. Demek ki nahyin semesi nedir? İkidir. Dili hatadan korumaktır. Bir, iki. Kur'an ve Sünnet'i sahih bir fehimle fethetmektir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim. Sen dur, kim oksun bize enzol. Nisbeti bu, onun nisbeti. Vahvamın el, minel-i ulu min arbi-arabiyet. Şimdi nisbeti bu. Mesela ben sana desem ki senin nisbetin nedir? Ne ne demek bu? Nesebini söyle bana. Yani sen nesebin sen ne diyorsun? Ben işte falan falan adamın oğluyum. Öyle mi? Bak kendi bir yere ait kılıyorsun nisbetin, kendini bir yere nispedediyorsun. なにしわを見るアラビアティアラッシイルナルナンチュンディアラッシャー・イルナルナンチュンディアラッシャー・イルナルナンチュンディアラッシャー・イルナルンチュンディアラッシイルナルナンチュンディアラッシャー・イルナルナンチュンディアラッャー・ジャンバーマナヒフ・サルフ・コロト・インシャー・カ アダプ。<g ül üyor> アラブチャン e ルアラブ r i ン i m どうなるんだ どういうことですか アダムビザメシューのシャープを言ってくれる。<g ül üyor> Şimdi bildiğiniz gibi Araplar normalde tabiatları gereği nahve ihtiyaç duymazlar. Çünkü lugat onların lugatı. Mesela şimdi biz Türkçe anlamak için dil bilgisini bilmek zorunda mıyız? Niye? Çünkü tabiatımızdan Türkçe veya bu da bir Kürt Kürt dil bilgisini anlamak bilmek zorunda mıdır Kürtçe anlamak için okuduğunda doğru anlayabilmek yani biz mesela özne nedir? İşte efendim e, nedir? E, bilmesek de. Cümlede öznenin olduğunu bilmiyoruz, failden yapanın kim olduğunu biliyoruz. Yani bunu bilmek için şeye ihtiyacımız yok. Yani Türkçe dil bilgisine ihtiyacımız yok. Araplarında yok. Les tu binahuyin yelukulisanemu, welakin selikiun akulufaribu. Arabın biri öyle demiş. Ben demiş, dilini böyle döndüren nahyıcı gibi değilim, dilini gevelleyen nahyıcı değilim. Ben konuşurum ama Arap ederim. Yani selikiun doğalım yani. Ben doğal konuşuyorum zaten. Yarab ederim şeyi, cümleyi Arap edene konuşurum. Onun için ihtiyaç yok. Lakin Arablar daha sonra bazı insanlar İslam dinine girdikleri zaman onlar da acem dediğimiz insanlar da Arapça'yı öğrendiler. Tabi bak bu ne oldu bu fetihli bir Arapça değil. Geldi insanlardan Arapça'yı öğrendi. Onun için kaiden, Kur'an'ı ne yapmak zorunda, bilmek zorunda. Biz niye kendi dilimizin kurallarını bilmiyoruz da Arapça'nın kurallarını bilmek zorundayız? Çünkü Arapça bizim doğal faturalımızdan gelen bir ilim değil. Öyle değil mi? Bak sonradan öğreniyoruz.、Hah. İslam devleti genişlediği zaman topraklar fethedildiği zaman ne oldu? Yeni insanlar geldi şehir girdi. İslam dinine girdi, Arapça'yı öğrendiler. E bunlar ne yapmıyorlar? Bunlar Kur'anları bilmiyorlar, öğrenmeleri lazım. Kur'anları bilmediği için de dili bozmaya başladılar. Öyle mi? Onların dili bozmasıyla Araplar da bunlara etkilenir. Yanlış dili konuşanların içerisinde Arapların da dili bozulmaya başladı. Şimdi burada iki rivayet var. Arapça ilminin koyucusu el Bayyüsü dediğimiz tamam. Birinci rivayete göre kendisi zaten bir gün işte sözler kızı konuşurken. Kızı diyor ki ما أحسن السماعي Yani gökyüzü ne kadar şeydir? Ee, gökyüzün bu ne? Normalde ما أحسن السماعي Bu soru gibi oldu öyle değil mi? Ama kızı neyi kastediyor? Kızı gökyüzünün yani güzelliğinden Taaccüp ettiğini söylüyor Kızın diyor iftah ifaki Ağzını fetha yap yani Ne? ما أحسن السماعي Yani sema ne kadar da güzeldir <gülüyor> Diyecek Ama kız ne diyor? ما أحسن السماعي Diyor Yani taaccüp ediyor ama soru kalıbında söylüyor Anlıyor ki demek ki bu ilmin bazı kurallarını ne yapmak lazım? Koymak lazım. Çünkü yeni gelen nesil bozuk konuşuyor. Bir rivayette de diyor ki, Ebu Esbet'in düveli bir gün birinin yanından geçiyor, adam Kur'an okuyor. اِنَّ اللّٰهَ بَرِيْءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ diyor. Allah müşriklerden ve Rasulünden beridir. Haşa ve kella. Ayetin orijinali ne? اِنَّ اللّٰهَ بَرِيْءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ Allah ve Rasulü müşriklerden. Bak ne yaptı E, raf halini getirip keser haline sokunca, cerh haline sokunca ne olmuş oldu? Ortalığa allak bullak etti. Allah'ın Resulüne beri kıldı. Bunu görünce diyor ki, ya ben ne yapayım? Ben bu ilmin bazı kaidelerini, kurallarını koyayım.、Evet. Ve koyuyor da tabii kendisi. Bu birinci rivayet. Bir rivayete göre de Hazreti Ali'nin veya Ali radiyallahu anh'ın döneminde yaşadığı için ne yapıyor? Hz. Ali kendisini emrediyor. O bilim bozulduklarını görünce insanların yanlış konuştuğuna şahit olunca ey bu esvet diyor gel sen bu ilmini yap gel sen bu ilmin belli başlı şeylerini koy. Tabi ondan tabi çok böyle ciddi bir arada bilme bugün okuduğumuz gibi bir naiv bilmi yok belli başlı şeylerini adam koyuyor her ilimde olduğu gibi her gelen onu alıp biraz daha geliştiriyor her gelen ihtiyaca göre onu biraz daha geliştiriyor ve şu an elimizde olan tam teşekkürli tam şumurlu naiv ilmi ortaya çıkmış oluyor. どうもありがとうございました。 Fardun, taallumu onu öğrenmeniz, fardun farzdır. Onu öğrenmek. Onu öğrenmek farzdır. Min、yani, furu bir、e, kifaya değil.、E, kifaya. Farz kifaya ilimlerindendir. Bu taallumu fardun, onun taallumu onu öğrenmek farzdır. Nasıl farzdır? Min furu dil kifaya değil. Farz kifaya olan farzdır. Öyle、Hı. mi? Devam et. タイヤなタイヤなタイヤなタイヤなタイヤ n タイヤなタイヤなタイヤなタイヤなタイヤなタ l ヤなタイヤ a タイヤなタイヤなタイヤなタイヤなタイヤ t タイヤな a イヤなタイヤなタイヤなタイ a なタイヤなタイヤなタイヤなタイヤなタイヤなタイヤ Değil mi? Bir, bir kişinin üzerine bir kişinin bazen kişinin üzerine. muayyen olur. Yani şimdi geleceğim, açıklayacağım. فَسَارًا、evet, فَسَارًا oldu فَارُدَ عَيْهِنْ عَلَيْهِنْ Onun üzerine、farzun. farz ayin olur. Şimdi gelelim. حُكْمُ شَارَ عِفِهِ Şimdi Allah'ın her konuda bir hükmü var mı? Dinin her konuya bir hükmü var. Naib-i ilmi de sonuçta bir nedir? Naib-i ilmi de sonuçta bir ilimdir. Şimdi biz her zaman ne diyoruz? İlimler iki kısımdır. Öyle mi? Bir kısım ilimler vardır. Bu ilimler nedir? Farz-ı ayındır. Ne demek farz-ı ayin? Her bir insanın öğrenmekle mükellef olduğu ilimlerdir. Nedir farz-ı ayin? Her bir insanın öğrenmekle mükellef olduğu ilimlerdir. Bir de ne vardır? Farz-ı kifaya vardır. Farz-ı kifaya nedir? Bir grup öğrendiği zaman diğerlerinden sorumluluğun düştüğü ilimlerdir. Bir grup insan öğrendiği zaman diğerlerinden sorumluluğun düştüğü ilimlerdir. Farz-ı ayin ilimler nedir? Her insanın ferdi olarak ihtiyaç duyduğu nedir? İlimlerdir. Ne gibi? Akidenin asılları gibi. Aslu din dediğimiz dinin aslı. Cehaletin, tevilin <gülüyor> kesinlikle geçerli olmadığı, herkesin bilmek zorunda olduğu nedir? Dinin aslı olan akide ilmidir. Akidenin bazı konular her şey değil. Melek mi üstündür? Salih olan insanlar mı üstündür? Bu da itikadın konusu mudur? Ama bunu öğrenmek farzı aynı mıdır herkese? Değildir. Öyle değil mi? Peki Allah'tan başkasına dua edilmeyeceği, bak bu da itikadın konusudur ama bunu herkes bilmek zorundadır. Öyle değil mi? Bunu hey, namazı bozan hableri herkes bilmek zorundadır. Bilmek zorundadır çünkü herkes kendisine namaz kılıyor. Öyle değil mi? Herkes namazı bozan unsurları bilmek zorundadır. Bu nedir bu onun üzerinde farzayındır. Nahiyi ilmine gelince nahiyi ilmi farzi kifayadır. Yani bir grup insan onu öğrendiği zaman Diğer insanlardan sorumluluk ne olur düşer. Peki bir grup o hiç kimse öğrenmesen ne olur? Herkes günahkar olur. Fazla kifaya budur. Bir grup öğrendiği zaman veya bir grup yaptığı zaman diğerlerinden sorumluluk düşer. Ama o bir grup yani hiç kimse öğrenmese o zaman bütün ümmet ne olur? Mesela cenaze namazı ney? Farzı kifaya. Bir adam öldü, bir Müslüman öldü. Bir grup insan bunun cenaze namazını kılmadı mı ne olur? Sorumluluk herkesin üzerinden kalkar. Hiç kimse kılmadı mı ne olur? Bütün ümmet, o anında orada bulunanlar, hepsi günahkar olurlar. İşte nahiyyü ilmi de nedir? Böyledir. Lakin olabilir ki وَرُبَّمَا تَعَيَّنَ Yani bazen muayyen olabilir. Ne olur? Bir kişinin üzerinde farzlayın olur. Diyelim bir belgede nahiyyü ilmini bilen hiç kimse yok. Öyle mi?、E、Kur'an ve sünneti anlamak için nahiyyü ilmini bilmek farz mı? Kur'an ve sünnetin anlaşılabilmesi için nahiyyü ilmini bilmek lazım, öyle mi? O zaman orada bulunan buna istidada olan yani bunu yapabilecek olan biri varsa o halde onun üzerinde ne olur onun üzerinde farzı aynı olur ama normalde normal şartlarda nedir normal şartlarda farzı kifayedir anlaşıldı mı anlaşılmayan bir şey var mı anlaşılmayan bir şey yok soru sormak isteyen var mı buraya bura kadar okuduğumuz yerlerde kalın yok devam edelim mi yeter mi ちょっと待ってください。<eter>